وَكُلِّ مُسْلِمِنْ اَنْ يَجِتَنِ بُمُجَالَسِتَ الَّذ۪ينَ يَتَكَلَّمُونَ ف۪ي مَسَلَةِ الْتَكْف۪يرِ Tekfircilik meselesine ve da konusunda devamlı konuşan insanlarla diyor, oturmamak lazım diyor. Niçin? Bir gün gelir, o kişi aynen onun gibi düşünür. Yani bir kişi sarhoşlarla kalkıp otursa sarhoş olur. Ayyaşlarla kalkıp otursa ayyaş olur. Uyuşturucularla kalkıp otursa uyuşturucu olur. Zinacılarla kalkıp otursa zinacı olur, tamam mı? Alkolcularla kalkıp otursa al alkolcu olur, alimlerle kalkıp otursa alim olur, haricilerle otursa harici olur, ecilerle otursa murciye olur ve bu şekilde bu misalleri ne yapabiliriz, bu çoğaltabiliriz. Elmeru'ale dini halili, tamam mı? Hı -hı -hı. Hocam, <gülüyor> işte, mütemekkin öğrenciler dedi, mütemekkin mü demek? Mütemekkin demek yani hakikaten meseleyi her yönüyle ayetlerle hadislerle kavramış kişiler. Yani örnek verebilecek olursa. Mesem İmam Elbani Rahimallah, imam olmasına rağmen ve imamlığının kendisinin imam olduğuna dair en büyük alimler bunun şahadetini etmişler. Devamlı dersinde diyor ki: Nehnutullah tuttulab ilm" diyor. Ha, diyor ki "Ana racul talib ilm." Düşün. Eğer İmam Elbani kendi kendine talip ilim diyorsa, şu bu büyük meseleleri konuşan şu <gülüyor> yani küçücük insanlar nedir yani? Cahillerin ta kendisidir demek. Eğer İbni Bez diyor ki ben ana talip ilim. İmam Elbani diyorsa ki ana talip ilim. İbni Üthemin diyorsa ki ana talip ilim. Bizim gibi insanlar nedir Allah Allah razı olsun söyleyin. Bu büyük meseleler, yani ilim talebesi bazı meselelerde konuşsun, belli olan meselelerde konuşsun. Böyle büyük meselelerde konuşmaması lazım. Onun görevi değil aslında. Onun görevi insanları bataklıktan kurtarmaktır. İlim talebelerin bu dönemde bu zamanda ilim taleben ve davetçilerin görevleri insanları bataklıktan çıkarmak. Tıpkı Resullerin toplumlarını bataklıktan çıkardıkları gibi. Sen bir davetçisin. Sen insanları kafir edeceğine Heva hevesine, heva hevesine göre insanları ateşe atacağını sen bunları kurtar. İlk önce onlara götürülmesi gereken şeyleri götür. Tamam mı? Bilmedikleri şeyi öğret. Eğer cahil ise onu öğret. Alim yap, bilgili yap, bilinçli yap. Eğer tevil yapıyorsa o tevilin fasit tevil olduğuna dair ona ne yap? Hücceti oluştur, ikamet et, anlat ve bu şekilde. Çünkü davetçinin ve görevi budur. Davetçi bulunduğu yerlerde insanları bataklıktan çıkarmaktır. Başka bir şey değil. Hemen yok sen kafirsin bu zındıktır, bu münafıktır, bu isimlendirmeleri veyahut da bu hükümleri vermek için değil. Biz Davetçi kadı değil ki özellikle imametin yokluğunda veyahut da hilafetin yokluğunda davetçiler kadı değildir. Davetçi davetçidir. Yani sen kadı değilsin ki halkın işte sen kafirsin, sen hristiyasın, sen Yahudisin... Müslüman olduğu halde tabi. Adam Müslüman diyor ki sen Yahudisin. Adam Müslüman diyor ki sen kafirsin. Adam Müslüman diyor ki sen zındıksın. Davetçi yani gerçekten bu tür şeylerle mükellef değildir. Sen hücceti oluştur. Ondan sonra hakikaten hücceti oluşturduktan sonra kendisi Rabbi ile baş başa bırak. Eğer hakikaten kafirse Allah katında Allah Celle Celaluhu bu dünyada öbür dünyada cezasını verecek. Sen görevini yap. Sen anlat. Hücceti oluştur. İnsanları bilinçlendir. Ondan sonra gerisini Allah'a bırak. veyahutta da senden daha büyük alimlere götür meseleyi. Evet. Ee, ve İmam Muhammed bin Abdülveha.